Sayın Nuri Kaya, Nuriciğim hoş geldin. Hoş bulduk. Bin yıllık arkadaş olduğumuz için birbirimizi isimle hitap edeceğiz. Gerçi benim küçüğüm duru, artık bilemiyorum e, ne der ne demez diye de kendimizi garantiye almış olduk <gülüyor> böylece. Evet. Şimdi efendim e, Nuri Kaya. Önce e, neden e, konuğumuz yani e, neyi anlatacak bize gerçekten çok ilginç bir söyleşi olacağını eminim. Çünkü yani bir yazarı, yazar malum ürettiği bir eserden yola çıkarak söyleşi yapıyoruz. Bir operacı operadan, sesinden, şarkılarından yola çıkarak yapıyoruz. Efendime söyleyeyim bir ressamın elbetteki renklerinden, sergilerinden yola çıkıp söyleşi yapıyoruz. Fakat Nurikaya bunların hepsini kendinde buluşturmuş bir ilginç bir yaratıcı ve kesin bir yaratıcı. Şimdi neden olduğunu yavaş yavaş söyleşinin... İlerledikçe sizlerin takdir etmenizi rica ediyorum ve bekliyorum. Şimdi Nuri'ciğim bu çevirdiğiniz karanlık işler nedir? Peki madem sondan başlamak istiyorsunuz oradan başlayalım. Ee, biz Galata'da karanlık işler çeviriyoruz. Ee, başkan olduğum Galata Diyalog Derneği'nin bünyesinde zifiri karanlıkta bir mekan var. Bu mekanda görme engelli personel, garsonlar, teşrifatçılar, müzisyenler görev alıyor. Ve engelsiz misafirlere zifiri karanlıkta tecrübeler yaratıyor. Bu bazen bir mevlid, bazen bir konser, bazen sevgili bulabiliyorsunuz. Bazen anma günü, tarihi toplantılar. Ee, biz toplu sünnet hariç hemen birçok şeyi zifiri karanlıkta yapıyoruz. Evet. E, e, yani toplu de yakında müjdesini alır mıyız acaba bu da ilginç olur doğrusu e, Toplusu zor ama teklisi <gülüyor> çok mantıklı çünkü e, görüntüyü kaldırdığın, kaldırdığınız anda e, birçok şey devre dışı kalıyor korkunuz Mesela sünnet olan çocuğun bir e, korkusu nereden gelir aslında görmekten gelir Doğru, doğru. Ha, bu da güzel tespit bu da doğru bu da doğru e, dün de bir organizasyon vardı e, sevgili Nuri Kaya. E, bugün de yani 14 Şubat Sevgililer Günü'nde de bir organizasyon var. E, bunlardan söz edelim mi dinleyicilerimize? Ay, ay. Dün hayata geçirdiğimiz program e, Aşkın Gözü Kördür Blind Date idi. E, sevgilisi olmayan yalnız kalpler için bir organizasyondu. E, bize başvuran hanımlar ve beylerden e, bir seçim yaptık. Biz e, misafirlerimiz adına sonra... 21 hanım ve 21 erkeği Galata'nın değişik yerlerine randevüler verildi. Görevli arkadaşlarımız kimse yokken kapıda tek tek onlarla buluşup direkt karanlıkta mekanı aldı. Dolayısıyla kimse birbirini görmedi. Zifiri karanlıktaki misafirler ellerinde sıcak şarap kadehleri sohbetler ettiler. Aydınlıkta olsa salondaki en güzel en yakışıklı kişiye doğal olarak ilgi duyulacaktı. Tabii karanlıkta böyle bir şey söz konusu değil. E bu arada hemen altını çizeyim. Aydınlıkta ne kadar samimi olabilirsiniz karanlıkta da o kadar daha fazla kuşkusuz söz konusu değil. E, neticede e, sesine göre, konuşmasına göre başka bir takım seslerle misafirlerimiz birbirlerini seçtiler. Oturup yemek yediler, dans ettiler. Aş şarkıları eşliğinde üç saat görmediğiniz bir kişiyle... Zaman geçiriyorsunuz ve sonunda gecenin sonunda birlikte tabii çıkamazsınız tek başınıza çıkmak zorundasınız evet. kural bu evet. ama gece yarısı misafirlerimize bir video gönderdim her kişiye partnerinin görüntüsünü videosunu merhaba derken ona ve ona da karşı tarafın görüntüsünü gönderdim taraflardan birisi devam etmek istersek istedi onlara da e, karşı tarafa da o kişinin istemini ve iletişim bilgisini e-mail ile gönderip aradan çekildik. Bakalım aradılar mı, aradılar mı aramadılar mı onu bilemem. Bu senede bir gün yaptığımız Aşkın Gözü Kördür son derece farklı bir program. Ee, bu akşam ise Sevgililer Günü özel programımız var. Ee, bizim yemek salonumuz 42 kişilik. Ee, bu gecede 21 hanım 21 bey e, çift olarak geliyorlar. Ve e, onlarla Zifiri Karanlık'ta e, Sevgililer Günü özel programı yapıyoruz. Ee, özel bir repertuar aşk şarkıları var bu gece... Birbirlerinin gözlerine değil sevgililer birbirlerinin gönüllerine bakıyorlar zifir güzel, karanlıkta Güzel çok güzel yani son cümlede gerçekten amacını da açıklamış oldu değil mi Ve buna yurdumuzdaki pek çok insanın da ihtiyacı var değil mi hatta dünyadaki Evet evet Gönül gözü evet Şimdi e, e, ilkine gelelim bu karanlık işlerin sevgili Nuri e, Girdi ilk senin için de bir deneyimdi kuşkusuz bu Belki birçok yerde yani başka ülkelerde böyle bir deneyimler olmuştu ama bu deneyimlerin sonuçlarını elde etmek güç elbette. Olmuş mudur onda bilmiyorum doğrusu. Yapılmış ee, mıdır böyle e, denemeler? Dünyada 8-10 ayrı şehirde karanlıkta yemek yapan yerler var fakat bizim yaptığımızla pek alakası olan şeyler değil bunlar. Orada gidip karanlıkta yemek yiyorsunuz. Bizde karanlıkta yemek yemiyorsunuz. Karanlıkta biz size yemeği de içeren bir tecrübe yaşatıyoruz. Canlı müzik var, görme engelli müzisyenler sahne alıyor yegane yer bu dünyada. Ee, hiç kimse sizi görmüyor. Özel gözlük kullanan, e, gören personel söz konusu değil. E, ve yaptığımız başka bir takım sihirli oyunlar var. E, tüm bu oyunları son derece samimi bir şekilde misafirlerimizle paylaşıyoruz. Duygudan duyguya geçiyorsunuz. Dolayısıyla biz karanlıkta yemek değil, karanlıkta bir tecrübe sunuyoruz misafirlerimize. Evet. Bu anlamda... Dünyada bir benzeri olan merkez değil. Zaten yemeğin dışında başka herhangi bir yerde gidip tiyatro izleyebileceğiniz, konser dinleyebileceğiniz, anma programına katılabileceğiniz, mevlit dinleyebileceğiniz, iftara katılabileceğiniz bir yer yok. Bu anlamda dünyada benzeri olmayan bir yer tam da İstanbul'un tam göbeğinde, Galata'da Serdar Ekrem Caddesinde, İstanbul'un gözün içinde. Vallahi harikulade, harikulade gerçekten çok ilginç. Yani bunun üzerine. Kitap denemeler yazılabilir. vallahi tezler yazılabilir. Bunu ciddi olarak söylüyorum. Çok ilginç bir şey. Müthiş bir tecrübe yaşıyorsunuz. <gülüyor> Çok tecrübe edin. Mesela biz 2010 yılında bunu ilk başlattığımızda arkadaşlar dedik ki onlar bizim müşterimiz. Biz de hizmet ediyoruz. Dolayısıyla belli bir mesafemiz olsun. Tabii ki işte belli temel nezaket kuralları çerçevesince. Fakat gördük ki karşı taraf müşterilerimiz aydınlıkta ki bir restoranda Garsondan beklediği ciddiyeti karanlıkta pek bundan hoşlanmıyor. Samimiyet istiyor daha çok. Soru soruyor, bilgi alıyor, bilgi veriyor kim olduğuna ilişkin. Evet. Mesela dokunmak çok önemli. Gö görevli gelip size servis yaparken sağ omzunuza musunuz o dokunur. Bu ben geldim demektir. Evet. Çok sevdiğimiz misafirimiz söylemiştir. Büyük bir güven duyuyorduk o el oraya geldiği zaman. Evet, evet. Ya da mesela bizde görme engelli garsonlar çalışıyor ama bir tanesi çok popüler. Niye biliyor musunuz isminden Herkes onun ismini sesleniyor İsmi Hayati He, Herkes gecenin içinde durmadan Hayati Bey Hayati Bey Hayati Bey Çok güzel. Yani mizahla samimiyeti içe geçiyor Misafirlerimizi Görüntünün üzerindeki i̇d kaldırıyoruz Son derece samimi bir program yapıyoruz Yani şunun altını çizmem lazım Hiçbir personelimizi Gecenin sonuna kadar göremiyorsunuz Çünkü görüp olumlu ya da olumsuz bir yargı kurmanızı istemiyoruz Seslerinizi dinleyin. Eğer karanlığa geliyorsanız, bu tecrübeyi yaşıyorsanız seslerinize kulak verin. Biz sizi aldatmayacağız diyoruz. Yani anlamlı olan da bu zaten değil mi? Yani anlamlı olan evet. da bu. Yoksa bir hüner gösterisi, bir yaşama deneyimi. Evet, bir yaşam deneyimi Ve yaşam hayatınız deneyim. boyunca aklınızdan çıkmayacak e, torunlarınıza anlatacağınız bir deneyimdir bu. Bunun bir de başka bir boyutu var. O da şudur. E, Türkiye bir İstanbul özellikle bir deprem kuşağı içinde ve yakın bir tarihte büyük bir deprem beklentisi var. Evet, Umarım evet. ki o deprem hiç olmaz. Ama öyle bir şey olursa ve deprem dediğimiz şey nedir? Aslında bir yıkıntının altında kalmaktır ve karanlık bir yerde kalmaktır. Evet. Emin olun öyle bir, tecrübe, öyle bir şey yaşarsak ve o durumda kalan bizim misafirlerimizden birisi o durumla karşılaşırsa emin olun karanlıkta yaşadığı tecrübe... ...ona büyük bir avantaj sağlayacak, ee, daha sağlıklı düşünmesine yol açacak, ee, daha uzun yaşamasına yol açacak, daha bilinçli olmasına yol, aç yol açacak. Çünkü e, biz zifiri karanlıkta iki buçuk üç saat misafirlerimize bir tecrübe yaşatıyoruz. Bu müthiş bir insanı zenginleştiren bir deneyim. Evet, çok ilginç elbet. Evet, işin bir de bu yanı var. Yani fizik yanı var bir de. İç ve dış zaten iç içe deyim yerindeyse evet. değil mi? Evet. İç Dış ilişkiler dünya, fizik dünya iç içe burada birbirini tamamlıyor kuşkusuz. Yani şey var Ülke abi, e, rollerinizi kenara bırakıyorsunuz. Siz e, partnerinizle dışarıda yemeğe niye gidersiniz? Aslında e, iyi yemek falan tamam ama aslında görmek ve görülmek için. Evet. E, biz ne diyoruz? Görmeyeceksiniz ve görülmeyeceksiniz. Biraz suyu tersine akıtmaya çalışıyoruz ama e, başka avantajları var bu işin. Ne o? E, aydınlıkta gittiğiniz bir restoranda bir erkek müzisyen gelip partnerinizin elinden tutup şarkı söyleyemez herhalde bunu yapsa e, Çevre size bakar bir erkek olarak en azından çevre için suratınızı asarsınız evet, e, evet. Toplumun verdiği rolleri üstlenmeniz gerekiyordur Karanlıkta böyle bir durum söz konusu değil Bırakın eşinizi siz gelen solistimiz elinden sıkıca tutuyorsunuz Kırk e, yıllık dostmuşunuz tabii gibi tabii. Yani toplumsal rolleri kenara bırakıyorsunuz ...o anı yaşıyorsunuz. Duygudan duyguya geçiyorsunuz. Mesela e, işkence programı yapıyoruz. Her yıl 12 Eylül'de. E, bizde işkence yaşayan insanlar geliyor. Yaşadıkları şeyleri anlatıyorlar. Diyorlar böyle bir yerde bize işkence edildi. E, bir an geliyor... ...ağlıyor misafir. Öyle şeyler olmuş ki ama bir an geliyor... ...hemen ardından kahkahalarla gülebiliyor... ...başka bir olaya. Evet. Şimdi bu olayı ele alalım. Aydınlıkta olsa görüldüğü için... Duygudan duyguya bu şekilde geçmez. Çünkü çevreyi yadırgar, Gülen, ağlayan bir kişi nasıl arkasından güler ki... ...karanlık da böyle olmuyor. Sizi gören, gören kimse olmadığı için... ...duygudan duyguya çok daha rahat geçiyorsunuz. Dolayısıyla bu müthiş bir tecrübe, müthiş bir deneyim. Karanlıkta biz birçok faaliyet yapıyoruz ama... ...yemek karanlığı tecrübe edilebileceği en eğlenceli bir organizasyon... Tahmin edemezsiniz ne kadar eğlenceli olduğunu Haydi bakalım Karanlıkta yemek yemek Ne kadar eğlenceli olabilir ki Evet sevgili Nuri katılanlar çatal kaşıklarla herhalde ezgi yaratıyorlar değil mi şarkıya katılıyorlar. Evet. Öyle bir coşku ki bu yemeği bırakıp çatal kaşıkları ellerine alıp birbirlerini vurarak bazen kadehlere vurarak sizin de duyduğunuz gibi parçaya eşlik ediyorlar. Çok spontane gelişiyor bunlar. Ansal gelişiyor tabi solistimiz burada Buğra Kurtuluş o çok farklı bir müzisyen ses volümü çok yüksek. Ee, gitar ve keman e, gitar ve mandolinde Kerim Selim Altunok kardeşler sahne alıyor ve eee da e, efendim e, Şafak Tunalıoğlu sahne alıyor. E, görme engelli müzisyenler bize sahne alıyor. Çok iyi müzisyenler. Yemek için söylüyorum tabii. Bunu e, bunun altını çiziyorum çünkü e, mesela bir görme engelli müzisyenin ...büyük bir dezavantajı vardır. Nedir o dezavantaj? Müzik dediğiniz biraz da vücut dilini kullanmaktır. Hadi. Ee, müziğin kreşendosunda... ...elinizi iyi kullanıp yukarıya doğru... E, ...ya da güzel bakabilmektir. Şimdi doğuştan kör birisinin... E, ...bu tür meziyetlerin olmasını... ...beklemek kuşkusuz yanlış olur. Dolayısıyla... ...bir e, sıfır, hep mağluplar... görme engelli müzisyenler. Görüntüyü kaldırdığınız anda... ...işte bu dezavantaj ortadan kalkıyor. Üstelik avantaja dönüşüyor. Çünkü... Bazı görme engellerin e, Görme kaybından kaynaklı Bir takım yana sallanma gibi e, Bir takım e, hareketsel e, Tavırları karanlıkta sese Vibrasyona yol açabiliyor hmm. Hele de bir solistimiz 360 derece kendi çevresine Dönerse tamam diyorsunuz Birisi benim sandalyemi çevirdi ve O yüzden ben odanın içinde do dolandım Diyorsunuz Amen. Çok benzersiz bir müzik tecrübesi Bizim dört müzisyenimizin sahne aldığı yemek tecrübeleri Ama tabi Yemeğin dışında başka programlar var ve bu programların içinde görme engelli müzisyenlerin dışında başka müzisyenler de görev alıyor. Ee, destek veriyorlar bize projeye. Birçok şey yapıyoruz. Mesela her yıl e, Gomidas Vardepet'i, e, Kütahyalı Gomidas'ı anıyoruz. E, dinleyenler için anımsatarım. Gomidas bu coğrafyaların, e, bu coğrafyanın ilk etno müzikologudur. Onun sayesinde biz binlerce Kürtçe, Türkçe, Ermenice ezgiyi evet. onun sayesinde biliyoruz ve... Ne yazık tescil esnasında içeri atılıyor ve aklını yitiriyor. Halde Edip ve arkadaşların çabasıyla çıkarılıyor. Ve 16 yıl Paris'te bir akıl hastanesinde hiçbir nota yazmadan, müzik dinlemeden, konuşmadan yatıyor ve sonrasında ölüyor. Gomidas bu toprakların bir müzik adamı, din adamı. Biz her yıl anma programı yapıyoruz Gomidas'la ilgili. Hadi gelin iki tane arka arkaya parça. Çok ilginç. E, teki 2010 yılına, e, 2011 yılına ait 28 Ekim'de yaptık. Dudukta Gavok da bayan, Solist Gugen da bayan, Horavell adlı eseri e, dinleyelim. Bakın ne kadar tanıdık gelecek ezgiler bize. Anadolu toprağın ürettiği ezgiler bunlar. Hemen ardından bir yıl sonra 26 Eylül Çarşamba 2012 yılında yaptığımız Gomidas programından Nubar Nubar. Solistimiz Devrim Kavalli e, Vokallerde Artur Badasaryan. Yaşar Kurt, Sevan Bedikyan, Hey Tavityan ve gitarda da Vartkes Keşiş. Harika, dinliyoruz. Barin batvet haye ho, zogan, horvel haye ho, zogan. Kaşit kaşit usit mada hori lori Hali lo yeah whole Sevgili Nuri hemen e, bir soru aklıma geldi. E, akustik mi? Evet abi Ay e, bizim tüm faaliyetlerimizde e, akustik canlı müzik yapılır. E, mikrofon kullanmayız. Temel bir sebebi var bunun o da şu. Biz samimi programlar yapıyoruz. Zifir karanlıktasınız. Karşınızda bir kişi var. E, sesinden anlıyorsunuz karşınızda birisi var ama... Eğer mikrofon kullanırsak e, ses yukarıdan hoparlörden gelecek. ve Dolayısıyla bir duygu boşuna düşeceksiniz. Halbuki mikrofon kullanmayınca müzisyen hareket ettikçe kafanızla takip ediyorsunuz. Sesini, ses, ses olmaktan çıkıyor, mekanı tanımlıyor, başka bilgiler veriyor. Dolayısıyla İstanbul'da akustik müzik dinleyebileceğiniz yegane yerdir sürekli müzik yapan. Öyle değil mi değil mi? Ben hiçbir yer bilmiyorum çünkü. Yegane gerçekten. yerdir yıllardır akustik müzik yaparız, mikrofon kullanmayız. Dolayısıyla sanatçılar büyük bir performans gösterirler. Mesela yemeklerimiz bizim çok sesli olur. Buna rağmen akustik müzik yapılır. Hadi gelin burada. Demin Ermeni müzik adamı Gomidas'ın bir iki eserini arka arkaya dinledik. Hadi gelin şimdi de Emin Sabitoğlu'nun o muhteşem Azeri şarkısı Şükrü'ye. Onu dinleyelim. 4,5 oktavlık bir tenordan yine bizim bir yemekten Ramin Farhangnia. ...sahne aldı ve... ...çok soluk soluğa... ...dinleyeceğiniz müthiş bir eser... ...Şükrüya dinliyoruz. Bir Coşkusunu da alkışlardan hemen algılayabiliyoruz. Evet evet çok yoğun bir katılım oluyor. Ee, hemen söylememiz lazım. Deminki Şükrüye şarkısının sözlerini Ahmet Cevat yazmıştı ve eşi için kaleme almıştı. Ne güzel sözlerdi onlar. Ee, solistimiz Ramin Fahangnya bu cuma günü saat 20'de zifiri karanlıkta yine sahne alacak bizde. Bağımsız bir konser programıyla Azeri Aş şarkılarını bizimle birlikte seslendirecek. Harika harika. Harika. Bu yemeklerin de rutin bir şekilde yıl boyu yapıldığını hatırlatalım mı? Tabii tabii. Bizim e, e, yemek sponsorumuz bu arada Sardunya Catering. E, başından beri bizimle birlikteler. E, her hafta sonu düzenli olarak e, yemek, müzik, dans organizasyonumuz var. Bu e, insanı çok zenginleştiren bir tecrübe. E, misafirlerimiz zaman zaman gelmekte çekiniyorlar. Geçen bir, e, bir telefon geldi gecenin bir vakti. Bir hanımefendi e, eşinin e, seyahate çıktığını ve bize yemeğe gelmek istediğini söyledi. Anlayamadım eşinizin seyahatiyle ne alakası var bunun. Yok yok dedi öyle değil dedi. İki yıldır ikna edemedim onu dedi. Ee, bir sürü gerekçe ileri sürdü. Canım ne işimiz var orada? İşte evde oturup yesek, ışıkları söndürsek olmaz mı dedi. Gibi, evet. Bir sürü e, gerekçe ileri sürdü. Şimdi dedi o yokken dedi e, çocukluk arkadaşımla beraber geliyorum dedi. Organizasyona geldi çok mutlu oldu. Bizi daha çok hanımlar tercih ediyor. Ee, bizi daha çok aslında e, radyo dinlemeyi seven, Bravo. televizyon izlemektense... Yani görüntünün ilizyonunu kaldırıyoruz ve size bir hayal gücü, hayal etme imkanı sunuyoruz. Kaybolmuş değerleri ele geçirmenin bir fırsatı aynı zamanda Çok insani mi? bir fırsat. Bakın mesela karantina yapılabilecek en zor şeylerden birisi tiyatroymuş gibi geliyor. Evet gerçekten vücut dinini görmüyorsunuz oyuncunun. Büyük bir eksiklik. Ama e, bizdeki tiyatro tecrübesi e, aydınlıktaki tiyatrodan çok daha farklı. Tabii, radyo tiyatrosunu düşünelim yani. Çok daha yoğun... Aslında evet bir, bir şekilde radyo tiyatrosu ama bir fark var o Ülke abi. E, o da şu. Hareket ediyor belki. E, siz radyo kutusunun dışında değilsiniz. Kutunun bizatihi içindesiniz. Evet. Sahne yok. Sahne sizin zihninize canlanıyor. An ve an e, müzisyenler, e, şimdi tiyatrocular geliyor. Sizinle interaktif konuşuyorlar. Siz laf atıyorsunuz. Aydınlıkta bir, bir tiyatrocu ile böyle bir ilişki kuramazsınız. Bir tiyatrocu gelip sizin omzunuza elini koysa bir şey söylese. Ee, kala kalırsınız çünkü çevre sizi görüyor. Kasılırsınız. Evet. Ne yapmanız gerekiyordur? Karanlıkta böyle olmuyor. Oyunun bir parçasısınız. Bizim ee, karanlıkta yaptığımız tiyatroya çok iyi bir örnek. Aşık Veysel'in hayatını anlatan uzun ince bir yol. Eskişehir Büyükşehir Belediye Tiyatrosu'nun oyunudur. Ve Sinan Demirel'in sahnelediği tek kişilik bir oyundur. Aşık Veysel'in hayatını ee, türküleri eşliğinde. Tanık oluyoruz zifiri karanlıkta. Mesela bu oyunu Eskişehir'de izlerseniz alkışlayıp çıkıyorsunuz. Oyunu bizde izlerseniz alkışlamıyorsunuz. Oyunun sonunda salonda bir kişi küçük harflerle ağlamaya başlıyor. Yeah. Do doğaçlama bir şey oluyor orada ne olduğunu söylemeyeyim. Ve salonda dakikalarca bir sessizlik oluyor. Çünkü tüm salon anlıyor ki Aşık Veysel bir şekilde anlıyor ki oyuncu yani Aşık Veysel öldü. Derin bir sessizlik. Dolayısıyla bizdeki tiyatro tecrübesiyle aydınlıktakinin çok farkı var. Üstelik biz e, ses kullanıyoruz, yanı sıra e, koku kullanıyoruz, e, doku duyunuzu kullanıyorsunuz, doku, dokunuluyor ses, siz dokunuyorsunuz. E, çok interaktif e, bir e, tiyatro tecrübesi bu. Yani bütün diğer duyu organlarını harekete geçiriyor kuşkusuz. Yani beş duyuyu kullanma imkanını ele geçiriyor izleyici böylece. Elbette, elbette. Mesela bir başka oyundan bahsedeyim. E, o da şudur. Şunu söylüyoruz bir travestinin zifiri karanlıkta ezberinizi bozmasına izin verecek kadar cesur musunuz? Bu soruya olumlu yanıt veren misafirler geliyorlar ve zifiri karanlıkta e, doğulu bir e, travestinin bu huş sektöründen midye dolma satıcılığına çok ilginç bir hayat öyküsü var. E, bize çok yakışıyor bu oyun neden biliyor musunuz? Çünkü ön yargı evet. e, bizim hep üzerine gitmeye çalıştığımız bir meseledir. Aydınlıkta oyunu izlerken... ...oyuncunun fiziksel özelliklerine takılıp kalıyorsunuz. E, konuya e, bakışınız biraz sersse... E, ...görsel bir takım şeylerle zenginleştiriyorsunuz bunu... ...ve ön yargınızı çok dirençle kuruyorsunuz. Karanlıkta ön yargınız yok. Bravo. Ön yargınız kalmıyor ve... ...kimin söylediğine değil... ...ne söylediğine bakıyorsunuz. Bravo. Bravo. E, son derece insani bir tecrübe bu. E, dolayısıyla... E, ...travesti gerçeği karşısında... E, ...bir takım önyargısal refleksler yerine işin insan, insani boyutuna bu sürece e, benzerse bir şekilde tanık oluyorsunuz. Evet. Biz e, dernek olarak başkan olduğum Galata Diyalog Derneği olarak e, Kör Fotoğrafçılar Projesi'ni hayata geçiriyoruz. E, bu projenin bir parçası aslında karanlık işler. E, hep başından beri önyargı meselesi var. Bizim ilgilendiğimiz konu budur. Hı hı. Görme engellilere de yönelik yani... E, bir görme engelli sadece görmüyor. Çok büyük bir duyu kaybı bu. Kuşkusuz. Fakat hiçbir şekilde dünyanın sonu falan değil. İnsanların önyargısı bu konuda çok büyük. İnsanlar hele bilgisayar teknolojileriyle bilgisayar olan her yerde görme engelli sizin benim gibi e, üret, üretken olabiliyor. Fakat eğitimle bulundukları sosyal e, muhitle kendi engellerini aşabiliyorlar ama e, toplumun önlerine koyduğu önyargıyı aşamıyorlar. Çünkü siz ne yaparsanız yapın, iki tane, üç tane üniversite bitirseniz, e, siz e, karşı taraf açısından e, engellisiniz. Evet, maalesef e, öyle, evet. Dolayısıyla bu yargıyı kırabilmek, e, işte o yüzden aslında bizim karanlıkta yaptığımız faaliyetlerde de bu var. E, görme engellilerin dünyasını anlamak değil tabii ki bu. Çünkü görme engellilerin dünyası böyle bir karanlık dünya değil. E, biz karanlıkta tecrübe yaşatıyoruz, dört duyunuzu keşfediyorsunuz. Görme engellilerin kullandığı ama bizim aslında var olan... ...çok fark etmediğimiz, gördüğümüz için görmezden geldiğimiz... ve ...elden çıkardığımız, kaybettiğimiz evet. aslında... ...ama farkında olmadığımız evet. çok doğru... ...bakın mesela şey Nursel Hanım, Nursel Dureyel ortak dostumuz... Evet. ...bir gün Beyazıt Bakırköy Rufatılgaz Kütüphanesi'nde kitap kaydına gidiyorduk... ...telaşla ben biraz daha önden işte stüdyoyu kaçırmayalım kaygısıyla hareketi derken... ...Nursel Hanım seslen, Nur Bey durun durun dedi, nereye gidiyorsunuz acele etmeyin... Biraz gecikti de boşver dedi olur dedi yine okuruz kitap gelin bakın buraya dedi bahar gelmiş dedi ağaçlar çiçek açmış görüyorum dedi görüyorsunuz ama dedi, duyuyor mu, şey, kokluyor musunuz dedi gelin buraya dedi dediği gibi ağacın altına gittim bir ıhlamur ağacı ya. inanılmaz bir koku yani aslında o ağacın çiçek açtığını ben de görmüştüm ama o kadar tıkamışım ki burnumu evet, evet. kokusu... Hep hep var. Hep öyle yani elden çıkarmışız o beş duyunun dördünü çıkarmışız ve buna ihtiyaç da duymuyoruz. duymuyoruz. Yani. Bir tane daha örnek vereyim size ee, evet. bir hanım arkadaşımla sabah haline oturdum akşama kadar birlikte zaman geçirdik. Akşam akşam saatlerinde görme engelli bir arkadaşımız bize eşlik etmeye başladı. Görme engelli arkadaşım hanım arkadaşım birkaç kez görmüştü doğuştan kör birisinden bahsediyoruz bu arada. Döndü arkadaşıma de bugün bir şey var dedi biraz sohbetten sonra. O hayır yok gayet iyi mi dedi. Gerçekten gayet iyiydi makyajı falan e, Her şey yerindeydi. Bir problem yoktu. Yıllardır tanıyorum. Yok yok pek iyi değilsin galiba bugün dedi. Arkadaşımın birdenbire sesi titremeye başladı. Çünkü e, çok e, kötü bir şey yaşamış. E, ve bu yaşadığı şeyi yüzüne makyaj yaparak e, örtüp. Hmm. Beni kandırmayı başarmıştı ama sesine makyaj maske takamadığı için evet. e, aslında bizim de fark edebileceğimiz bir takım e, duyarlılıkla fark edebileceğimiz şeylere biz kulak tıkamışız fark etmiyoruz. E, görme engelli arkadaş ise e, bunu hemen sezdi. Tabii ki. Dolayısıyla aslında biz gördüğümüz için hayatta birçok şey daha çok şeyi ıskalamaya başladık. E, donanımlarımızı daha az dinlemeye başladık ve görüntüye daha çok tapmaya başladık. Ve görüntü bize büyük bir ilizyon yaratıyor aslında. Biraz bundan sıyrılmak Tabii lazım. Tabii kaos da yaratıyor. Müthiş bir kaos yaratıyor. Bir kirlenmenin göstergesi aynı zamanda. Evet, evet. Biz sadece bakıyoruz gördüğümüz falan da yok ayrıca. Evet. Bir takım şablonlar üzerinde giderek daha çok düşünüyoruz. Aynen öyle. Şimdi sizin ofise geldiğimiz zaman hani canlı yazarlar kitaplarını okuyor. Ben de bir Yatalak kralçe adlı sevgili dinleyecek hikaye kitabımı orada kendim okumuştum ve bu kayıda alınıp e, görmez arkadaşlara, görmeyen arkadaşlara bir şekilde iletiliyor. Böylece onlar da romanı okumuş, hikayeleri okumuş oluyorlar. Şimdi bu kayıtları alan da görme engelli bir arkadaşımız Levent değil mi? Levent Açdan. Çok selam olsun Levent arkadaşıma. İletelim. Şu an çok... Getem'de çalışmaktı. Boğaziçi Üniversitesi'ne benzer bir hizmet evet, veren evet evet, evet. evet, evet. Orada mı? Orada, orada çalışıyor. Yine aynı sahada. Ondan daha deneyimli bir arkadaş bulamazlar. Yok. O sizden yetişti. Tabii, tabii. Şimdi sesleri kayda alan sevgili dinleyiciler, Levent, görme engelli bir arkadaşımız. E, saat çok geç oldu. E, Nuri, sevgili Nuri Kaya'nın da misafir olduklar. Yani saat neredeyse 12'ye doğru geliyordu. Ee, şimdi Eyüp'te de oturuyormuş. Taksiyle Eyübe bizi Nuri gönderdi. Oradan ben metrobüse binip işte bir şekilde bir e, iletişim, şey, araca binip yürüyüp gideceğim. Efendime söyleyeyim, e, Levent de evine gidecek. Fakat oralar benim yıllardır hiç gitmediğim, etmediğim yer. E, Sağolsun Nuri'nin evine de misafir giderken aşağı yukarı iki kat merdiven zifiri karanlık. <gülüyor> ben birdenbire karanlıkta yüz yüze gelince... Yani bir şey oldum böyle, çok tedirgin oldum. Levent bana dedi ki, abi dedi rahat ol, konuma gir dedi. <gülüyor> tak tak tak ta kuş gibi sektik çıktık. Yani bildiğimiz şeyleri bile, demin senin sık sık programlar için söylediğin cümle sanki kolaymış gibi geliyor ama... ...çok detaylı, ayrıntılı bir cümle o. Bazı deneyimlere yaşamadan yaşadık diyemeyiz. Çok doğru. Biliriz onu ama bilmek yetmiyor başka bir şey. Şimdi bu aklıma geldi dinleyicilerimize nuriciğim onu paylaştık. Ortak aramız bunu söyleyecek. Evet, ben de şu şey, şunu düzelteyim. Demin e, Levent'in bizde yetiştiğini söylediğinizde ben de otomatik olarak tabi tabi dedim ama e, aslında şey e, otomatik çıktı ağzından biraz öyle olmadı. E, biz Levent'le yetiştik. He, Çünkü e, ben e, kayıt stüdyosu nedir? E, profesyonel olarak e, prodüktör olduğum için stüdyolara giriyordum ama teknisyenliği hiç yapmamıştım. E, Levent sayesinde Bizim stüdyomuzu kurduk. Seskaya stüdyomuzu evet. total kör bir arkadaşımız bizim stüdyomuzu kurdu. Ve onun sayesinde e, biz Levent'ten öğrendik bu süreci. E, bu noktada sesli kitapla ilgili birkaç şey söylemek isterim. E, Türkiye'de gönüllü olarak e, görme engelleri için kitap okuyan e, kişiler, merkezler var. Bunlar e, işte 10 civarında merkezdir. E, Boğaziçi Üniversitesi'nde Geten vardır. Evet. İzmir'de Türgök vardır. Ankara'da Milli Kütüphane altı nokta vardır ve çok sayıda şey gönüllü, kısmen evinden, kısmen bu merkezlerde görme engelliler için kitap okurlar. Bu müthiş bir çaba. Yani şöyle düşünün, artık hayatta olmadığınız bir zaman diliminde bile sizin sesinizden o kitabı dinleyen bir görme engellinin olacağını bilmek gerçekten çok etkili. Çok. Biz bu konudaki Galata'daki merkezimizde bir kayıt stüdyosu var bu iki katlı merkezimizde. Alt katı karanlıktı, üst katında ise aydınlıkta. Görme engelleri yönelik kitap kayıtları yapıyoruz. Evet, evet. Gönüllü olarak e, kişiler ve kurumlar, örneğin Türksel e, gönüllüleri bize başvurdu. Yüze yakın kitap okudular bizde. E, efendim bu şekilde gelip Merkezimize kitap okuyabiliyorsunuz kendi e, programınıza göre yedi gün 24 saat açık olan tek stüdyodur bizim merkezimiz. Evet, evet, Üstelik evet, evet. bizim merkezimizde kırmızı çizgiler yok. E, Bize dini yayın da okuyabilirsiniz, erotik yayın da okuyabilirsiniz. Şey. Her türlü yayına hiçbir politik tercihimiz yok. E, biz kitabı bir görme engellinin e, dinleme ihtimali karşısında o kadar, okutuyoruz. O kadar. O kadar. O yüzden. Ee, kitap okuması bizim için çok önemli bir faaliyettir ve birçok gönüllümüz bu konuda bize destek veriyor. Sonrasında bu okunan kitapları değişik platformlarda görme engelli arkadaşlarla paylaşıyoruz. Ve her ay bu kitaplardan birinin yazarıyla kitabı dinleyen görme engelli arkadaşlar zifiri karanlıkta buluşup kitabı tartışıyorlar. Bu e, çok farklı bir program. Evet biliyorum biliyorum biliyorum. Şimdi bir ara verip bir parça dinletelim evet, mi dinleyicilerimize? Evet. Karanlık işlerde yaptığımız e, müziklerde çok özel bir müzisyen var. E, soprano Arzu Şensoy. Görme engelli bir arkadaşımız. Ona gitarda Onur Yılmaz es, eşlik etsin. Tamam. Laşa dinliyoruz. Jesus Ülke abi sanırım programın sonuna geliyoruz Saate bakmanızdan anlıyorum ama gelin hadi e, iki esere kulak kabartalım Karanlıkta e, Onunla bir e, final yapalım sizinle Teki 2010 yılında e, gomidas Varda Pet programından Yine e, Kardeş Türkülerin solisti Vedat Yıldırım Ve gitar e, gitaristi Ari Hergel Ve e, Art Tunç Boyacıhan İki eser arka arkaya e, Bize güzel nameler fısıldayacak Sevinçle dinliyoruz Bizler doğayız. Hayat bir güneş. Bizler ne kadar açılıyorsak hayat da o kadar genişliyor. İnsanlar var. Gözü görür. Sözleri dünyamızı karartır. İnsanlar var. Gözleri görmez. Sözleri dünyamıza ışık saçan <Gülüyor> hemen sıcağı açacağına gelecek etkinlikleri de iletelim dinleyicilerimize. Nuri. 21 Şubat'ta her yıl olduğu gibi Dünya Anadil gününde biz kaybolmakta olan bir lisanımızı, bir dilimizi konuk ediyoruz karanlığa. Bu yıl Süryanice ve Süryani kültürünü misafir ediyoruz. Zifiri karanlıkta Süryani yemeği, Süryani şarabı, Süryani müziği üzerine, kültürü üzerine ve dili üzerine benzersiz bir program olacak. Perşembe günü saat 20'de 24'ünde de çok ilginç bir program var. Efendim o da şudur. Şuşturma. E, Şuşturma büyük bir acı, büyük bir trajedi. E, milyonlarca Yahudi'ye ev sahipliği yapmış olan Osmanlı'da e, bu topraklar e, ne yazık e, İkinci Dünya Savaşı yıllarında 800'e yakın Yahudi'ye evet. ev sahipliği yapmayı reddetmiş. 800'e yakın Yahudi 70 gün sarayburnu açıklarında evet. Romanya'dan, Nazilerden kaçan bu Yahudilere... O ya da bu sebepten yapmayıp Karadeniz'e motorsuz bir şekilde çekmiş ve gecenin Rus bir denizaltının saldırısıyla 800 kişi 769 kişinin yani, öldüğü bir saciye. facia trajedi. Biz 24 Şubat pazar günü saat 8'de zifiri karanlıkta bir anma programı yapacağız. Çok Tarihsel perspektiften meseleye bakacağız insani olarak bakacağız ama pek politik olarak bakmayacağız çünkü onun zamanında politikiciler bakmışlar yani gerekte yok bence zaten evet yani politik olarak bakmaya kendi içinde zaten o politik olan var evet bir de bir gün öncesinde 23 Şubat'ta ilginç bir programımız var korku edebiyatına merakı olan misafirler için ee, kalp rahatsızlığı, sağlık problemleri yok ise e, projeye başvuruyorlar ve e, özel bir kağıt imzaladıktan sonra bizim e, 7 saat süren Katilin 7 günü adlı e, kitabın e, 7 saatlik canlı okumasını zifiri karanlıkta e, misafir olabiliyorlar. Zifiri karanlıkta canlı 7 saat e, çok benzersiz farklı bir tecrübe. Evet. Şimdi bu etkinlikleri, bu tecrübe dedin ya sevgili Nuri, bu, bu sadece hep aynı mekanda mı yapılıyor bu etkinlikler? Galata Serdari Ekrem Caddesi, NO16 adresimizdeki merkezimizde yapılıyor ama sadece burada değil, e, talep olması durumunda Türkiye'nin herhangi bir yerine gidip yapabiliriz. Örneğin birkaç ay önce ilginç bir tecrübe yaşadık, Çırağan Sarayı'nı kararttık. Evet. Kraft, bir dü gıdada dünya devidir. Kraft'ın dünya toplantısı 65 Craft yöneticisine zifiri karanlıkta iki saatlik bir oturum yaptık sabah dokuzda. Ee, özel ışıklarla, insan gözünün görmede ışıklarla mekanı aydınlattık. Ve e, konuşmacının görmesi gerekiyordu e, sunum yapması için. Ona bu imkanı tanıdık bir takım teknolojik e, gereçlerle ve bizim görme engelli garsonlarımız ve müzisyenlerimiz e, görev aldılar. iki saat benzersiz bir iş toplantısı. Evet. Yani ışıklar çalarak, ritimler tutarak iş toplantısına insanlar girdiler. Peki bu sizin kraftçıların gözü açıldı mı? Aa, onların gözü açıldı zaten. Bir <gülüyor> tanesi de bize daha önceden gelmiş. <gülüyor> Çok güzel. Ya. Hani dünya devi deyince, tröst aklıma geldi de gözü açıldı mı acaba diye. Güzel. Güzel. Şimdi Nuri'ciğim hemen e, e, dinleyicilerimiz için e, ulaşabilme, iletişim adreslerini, yani hem internet adresini, e-postaları, hem telefon numarası, hem Mektup adresini tekrar e, e, seslendirir misin? Hay hay, e, öncelikle e, bu programı dinleyen e, kişilere sesleneyim. Hayatınızı zenginleştirmek istiyorsanız karanlık işlere katılın, bu tecrübeyi yaşayın. Bizim e, Facebook hesabımız Karanlık İşler'dir. E, buradan takip edebilirsiniz faaliyetlerimizi. Aynı zamanda www.karanlikteyemek.com internet sitesi adresimiz. Burada daima e, programlarımızı görebilirsiniz. Emin olun kendinize uygun bir program bulacaksınız. Sevgilinize evlenmeyi teklif etmek istiyorsunuz. Gelin karanlık yedin. Bir yıldönümü, bir mevlit birçok farklı profillerde programlar yapıyoruz. Emin olun hayatınız boyunca unutmayacağınız, sizi zenginleştiren bir tecrübeyle mekanımızdan ayrılacaksınız. Yakın programlardan söz etmek istiyorduk. Söyledik herhalde bunları. Aslında yakın uzak... Ama en yakını. Evet en yakını e, bu yayını dinlediğiniz e, saatlerde birkaç saat sonrasında sevgililere özel sevgililer günü gecemiz var. E, programa katılmak isteyen çiftleri kabul edebiliyoruz. Hala partnerinizle bir programınız yoksa varsa programınızı değiştirin, bize başvurun. E, unutulmaz bir e, sevgililer günü gecesi e, sizleri bekliyor bu gece... Zifiri Karanlık'ta, iki buçuk saatlik programda. Harika. Şimdi Nuri'ciğim hemen iletişim adreslerimizi, telefon numaralarımızı da dinleyicilerimizi iletelim lütfen. Hay hay. Ee, eğer hayatınıza bir renk, hayatınıza bir zenginlik katmak istiyorsanız Karanlık İşler'e katılın. Bizim Facebook hesabımız Karanlık İşler. Ee, bu grubu takip ederek etkinliklerimizden haberdar olabilirsiniz. Ee, ya da internetten www.karenlikteyemek.com adresinden faaliyetlerimizi takip edebilirsiniz. Ya da arzu ederseniz 0212 252 51 61 ve 62 0532 342 25 38'den e, randevu alabilirsiniz, bilgi alabilirsiniz. E, emin olun e, sizin için de e, ilginç gelebilecek bir karanlık organizasyonumuz vardır. Buna kuşku yok. Sevgili dinleyicilerimiz bu haftaki konuğum e, Sayın Nuri Kaya idi. E, sevgili Nuri Kaya e, katılımından dolayı çok teşekkür ederim arkadaşım. Ben teşekkür ederim.